Ben bakıyorum İslam alemine biz bir buçuk milyarız ya. Ya biz bugün üstesik bütün yanan İslam aleminin ateşlerini söndürürüz. Neden bir olamıyoruz? Neden Cem olamıyoruz? Neden olamıyoruz? İçeride kimler engelliyor bunu? Ben üzülüyorum bunları görünce ya. Demek içeride bizim sıkıntılarımız var. Bugün bir buçuk milyarız. Resulullah Aleyhisselam birçok şeyi başardığında yanında birkaç on insan vardı sadece. Bugün delikanlı gibi, adam gibi bir Ömer, bir Ebu Bekir, bir Ali, bir Osman fıtratlı birisi olsa bu işler biterdi. Biz iki mesef Ali. Onun altında bu varmış, bunu gördün ne yapmış? Yakışıyor mu bizlere böyle Müslümanlık ha? Ubeybe benzemek yakışıyor mu? Buraya geliyor adam, girmi mi de magazin gibi. Abi o cemaat böyle mi, bu grup böyle mi, bunların altında... Sana ne lan sana ne! Namazın yok daha! Şu, su derim. Sana ne lan sana ne! Yakışıyor mu bu konular Müslümana? Ubeybden ne farkımız kalacak?